Şantaj Yazan Frank King Radyoya uygulayan Erman Okay Yöneten Asuman Korat Efekt Cankut Ünal İzleyen sanatçılar Bolton Alpay İzbrak, Odur Kerim Afşar, Den Tolga Aşkıner, Joyce Gülseren Gürtunca, Frank Haluk Kurdoğlu, Föder Macide Tanır, Kız Müdrike Coşansu, Quentin, Çetin Tekindor, Garson Turgut Sarıgöl, Lucille Tomris Oğuzay, George Ejder Akışık, Hattie Ümit Sergen, Eckert Erdoğan Göze, Grafton, Yalın Tolga. Bir Ses, Birgi Özdenkçi. Müfettiş, Suha Tuna. Ekper, Orhan Aral. Satıcı Kadın, Melek Ergin. Şimdi de sırt üstü döner misiniz? Peki. Nefes alın. Tutun. Nefes alın. Tutun. Öksürün. <gülüyor> Oldu. Giyinebilirsiniz. Ee, bakın bir kez de doktor willingly. Yıllardır beni tedavi ediyorsunuz. Yılların yıprattığı vücudumu kim sizden iyi tanıyabilir? Dostum benimle açık konuşun. Bu. Bu bir doktor için... E... Evet. Bakın... ...sizin söylemeye çekindiğinizi ben söyleyeyim. Kalbimin durumu kötü. Hmm. Öyle. Kalp damarı içindeki kapakçıkların... ...sertleşmeleri... ...bu bakımdan... Mesleki ayrıntılara girmesek de olur. Hastalık ilerledi. İyileşme umudu da pek yok değil mi? Ama bir uzmana gösterirsek... E... Zamanım yok doktor. E, konuşmama izin vermiyorsunuz ki. Bunu belki yüz kez tartıştık... ...Baltın. İsteyim ölmeden önce... ...çok önemli bir işi bitirmek sadece. Peki ben ne yapabilirim sizin için? Ne kadar zamanım kaldı. Bana bunu söyleyin yeter. Şöyle aşağı yukarı... ...ortalama bir şey. Bilmem ki. Kesin olarak... ...söylemek... Bir yıl? Yok yok yo, hayır. İki. <Gülüyor> Anlıyorum... Kendinizi üzmeyin. Gerçekleri korkusuzca göğüsleyebilirim. Zamanı iyi kullanmak istiyorum yalnızca. Bu arada yine eskisi gibi davranıcıyım değil mi? İlaçlar falan yani. Evet, evet. Sarı haplardan günde iki tane. Yorulmak yok. Bol bol dinlenin. Anladım. Yavaş adımlar, az sigara, daha az içki. Başka bir şey yok değil mi? Yok, Hayır. Mükemmel. Şimdi son olarak... ...sağlığıma kadeh kaldıralım. Bu son kadehten sonra artık içki yok. Tamam mı? Tamam. Biski? Evet. Buz? Lütfen. İşte oldu. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağlığınıza. Daha doğrusu sizin ve benim sağlığımıza. Hmm, nefis... Bundan mahrum kalmak kötü. Ama zamanı uzatmak için elimden geleni yapıcıyım. Yaşam kısaldıkça insanın onun değerini daha iyi anlıyor. E, Joyce'la konuşacak mısınız? Evet. Ona birçok şeyi anlatmam gerekiyor. Bu arada hastalığımı da... Eğer hastalığım hakkında daha fazla bilgi almak isterse... ...onu pek fazla korkutmayın olmaz mı? Hı -hı, olur. Uzun zamandır görmüyorum onu. Nasıl iyi mi? Çok iyi. Çok iyi. Sabahtan akşama kadar atla dolaşıp duruyor Bu sıcaklığı nasıl dayanıyor bilmem <gülüyor> Gençlik işte Bir sigara Teşekkür ederim ee... Ah, Ne güzel şey bu Bir köşesine basınca içinden yanar bir çubuk çıkan çakmak İlk kez görüyorum Yoksa sizin buluşunuz mu? Evet Çok beceriklisiniz Kırk yıldır böyle şeyler yapmakla oyalanıyorum Şunu alın da cebinize atın. Ay yo yo olmaz. İtiraz etmeyin, itiraz etmeyin. Beni anarsınız ara sıra. Hem kendime daha gelişmiş bir başkasını yapacağım. Çok teşekkür ederim. Buna karşılık ben de sizden bir şey isteyeceğim. Leis'ten bir kalp uzmanı çağırmama izin verecek misiniz? Bu sizi rahatlatacaksa peki. Yalnız bir aydan önce kimseyi çağırmak yok. Neden? Yaşamımın kalan süresi için bir program hazırlayacağım... ...bu yüzden birkaç hafta doluyum. Kendinizi fazla yormayın. Oldu, oldu. Belki biraz erken ama... ...bir isteğim daha var... ...Joyce için. Hem sizi hem karınızı çok sever... ...Joyce. Hı, biz de onu çok severiz. Onun... ...vasisiyim biliyorsunuz. Bu konuda öğrenmenizi istediğim şeyler var. Beni şaşırtıyorsunuz. Yakında benim hakkımda... ...sizi şaşkınlıktan daha da... ...öte bir yerlere götürecek şeyler öğrenebilirsiniz... Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum Baltın Yaşamımın bir bölümünde kötü şeyler yaptım Önemli bir bölümünde Kendinizi suçlamayın Dostum önce anlatayım Her şeyi dinledikten sonra da hakkımda bu kadar iyi düşünebilecek misiniz bilmem Joyce'un babası yakın arkadaşımdı Karısı öldüğünde küçük kız iki yaşındaydı Hindistan iklimine dayanamıyordu Babası onu kısa bir süre için bana emanet etti. Evli değildim ama çocuğa bakacak bir kadın tuttum. Dostum bir trafik kazasında ölünce de küçük kıza vasilik etmekten başka çıkar yol bulamadım. Bu görevi hakkıyla yerine getirdiniz. Joyce terbiyeli ve kültürlü bir genç kız. Ona öylesine bağlandım ki kendi kızım olsa ancak bu kadar sevebilirim. Hastalığımı ona belli etmedim. On yıldır hiçbir şeyin farkına varmadı. Ama artık gerçekleri söylemenin zamanı geldi. Umarım fazla sarsılmaz. Aslında beni üzen nokta ölümümden sonra yalnız başına kalmaz. Karınızı ve sizi çok sevdiği için sizden bir şey istemek yürekliliğini göstereceğim. Ona bakar mısınız? Fasiye olarak mı? Hayır. Aralık ayında rüştünü ispat edecek ve mirasına sahip olacak. Yirmi bin sterlin var. Babası bırakmıştı bunu ona. Yalnız daha tıp fakültesini bitirmedi. Öğrenim süresinde onunla ilgilenecek birinin olduğunu bilirsem içim rahat ölebilirim. Anlıyorum. Elimden geleni yapacağıma emin olun. Çok teşekkür ederim Baltın. <gülüyor> Dördüncü mektupta bitti. Şimdi sıra 5.de. Sayın Quentin. Önemli bulacağınız bazı haberlerim var. Bu ayın 25'inde mutlaka benim evimde olmalısınız. Burada bir hafta kalacaksınız. Başka randevularınız varsa ertelemenin çaresine bakın. ...beni atlatmaya kalkışmayacak kadar... ...tecrübeli olduğunuzdan eminim. Evet... ...bu da tamam. Buyurun efendim. Şu mektupları postaya atıver. İki saat sonra geçecek bir araba var... ...onunla yollayabilirim. Mükemmel. Gelecek pazartesi konuklarımız olacak... ...bir hafta kalacaklar... Ebiyle birlikte onları ağırlamak için hazırlık yapın. Peki efendim. Ee, kaç kişi gelecekler? Ee, biri eşiyle geleceğine göre altı. Yani beş oda hazırlarsanız yeter. En önemli sorun yiyecek efendim. Ee, yakındaki kasabadan toptan bir şeyler almak gerek. <gülüyor> onları aç bırakmayalım da. Ne istersen al den. Ee, dur parasını veriyorum. İçki de ister mi? İçki işiyle ben ilgilenirim. Al şu paraları. Başka emriniz? Bu kadar Joyce nerede? Atıyla tepelere doğru gitti efendim Pekala dönüşünde beni sorarsa atölyedeyim Üf, Kendinizi fazla yormasanız Bugün hava çok sıcak Pek yorucu bir şey değil yeni bir çakmak yapmaya çalışıyorum Doğrusunu isterseniz efendim Tanrı vergisi bir yeteneğiniz var Bir marşın ilk notalarını çalan ziller Bir düğmeye basınca açılıp kapanan kapılar Bütün bunları nasıl buluveriyorsunuz bilmem <gülüyor> Sen ekmeği nasıl yakmadan kızartıyorsan <gülüyor> Ama efendim aynı şey değil ki Hiç farkı yok Den, hiç farkı yok. Neyse, Ebiye söyle de bana çay hazırlasın. Hazırlamış da efendim. Öyleyse atölyeye getiriversin. Peki efendim. Gel. Çok geç kaldım, özür dilerim. Kırları çok seviyorsun değil mi? Evet, çok. Çay içer misin? İçerim. Ama dur ben koyayım Benimki biraz açık olsun Daha önce iki tane içtim Peki Doktor geldi mi? Geldi Anatomi dersi için sana bazı öğütleri var Sağlığın için ne dedi? Seninle konuşmamız gerek Joyce Aralık ayında rüştünü ispat edince 20 bin İngiliz lirası alacaksın Bu para babanın sana bıraktığı miras Ama Evet Yoksa paramı iyi kullanamayacağından mı korkuyorsun? <gülüyor> Hayır. Sen akıllı bir kızsın. O yönden korkum yok. Yalnız söylemesi çok zor. <gülüyor> Joyce şu anda paran yok. <gülüyor> Şaka ediyorsun. Şaka etmiyorum. Hepsini harcadım. İnanmam. Beni hiç tanımıyorsun Joyce. Tanıyorum. Yıllardır baba gibi davrandın bana. Beni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yaptın. Şuna inanıyorum ki sen hiçbir zaman kötü bir iş yapamazsın. Her şeyin doğrusunu yaparsın. İşin kötü yanı da her şeyin doğrusunu yapmadığım çocuğum. Doğru yolu buluncaya kadar çok yalpaladım. Yaşam beni bazen bir yana bazen öbür yana sürükledi. Rahat yaşamaya düşkünlüğüm yüzünden de zaman zaman doğru yoldan saptım. Sana bırakacağım bu ev belki borcumu karşılar ama kısacası şu Joyce, sen bağışlasan bile yasalar bağışlamaz beni. Sana hesap soracak değilim. Harcadıysan bile bir nedeni vardır mutlaka. Aralık ayında noter gelecek. Vasiyelik hakkında hesap vereceğim. Bir çocuğun parasını harcadığım için tutuklanabilirim. Olamaz. Buna izin vermem. Bu senin elinde değil ki yavrum. Eğer hakkımda soruşturma açılırsa birçok şey bu arada kazancımın kaynağı da öğrenilecek. Kazancının kaynağı mı? Bu ev atlar nasıl alındı sanıyorsun Joyce? Sonra bu atölye aldığım bir sürü alet ya evdeki iki yardımcı bunlar parasız olur mu hiç? Aklım karma karışık oldu. Ama üzülme. Sana olan borcumu ödemek için bir yol buldum. Parayı ödeyebilmek için bulduğum yolu beğenmeyeceksin. Ama beğenmesen de bana yardım etmelisin. Sana ihtiyacım var. Şimdiye kadar görmediğin bir yüzümü göreceksin... ...ve bir başka odur tanıyacaksın. Yaşlı, çirkin, kötü bir odur. Oh, senin kötü bir şey yapacağına asla inanmam. Peki ya iğrenç bir işle uğraşıyorum desem? İnanmam. Hem iğrenç bir iş ne olabilir? Şantaj. Yok. Yok hayır. Çirkin bir sözcük değil mi? Kurbanının son kuruşunu alıncaya kadar bir çeşit işkence. Yalnız şu farklı ki... Kurbanlarımın paraları çok. Beni on yıldır besliyorlar. Yani... ...beni de besliyorlar. Hayır. Senin tüm masrafların... ...senin paranla karşılandı. Şantajdan aldığım parayı sana harcamamaya... ...dikkat ettim. Ya bana bırakacağını söylediğin şeyler... ...yo yo inanmıyorum. Şantaj ha. Oh, Korkunç. Senden intikam alabileceklerini düşünmedin mi hiç? Düşündüm. Düşündüm ama tedbirliyim. İşlerinden biri beni öldürecek olursa... ...polisin eline düşeceğini çok iyi bilir. Üstelik hepsi birden düşerler polisin eline. Bu benim en büyük sigortam. Sonra evin her yanına döşediğim alarm sistemi de kusursuz çalışıyor Joyce. Şimdi beni iyi dinle. Şantaj yaptığım beş kişiyi bir haftalığına buraya çağırdım. Her şeyi açık açık anlatacağım onlara. Bu son olacak. Bana son kez yardım edecekler. Yani sana şantaj yoluyla yirmi bin lira verecekler. Hayır odur. Sen beni ne sanıyorsun? Ne pahasına olursa olsun engellerim seni. Polise gitmek gerekse bile. Yapamazsın. Joyce beni anla. Seni kızım gibi sevdim büyüttüm. Parayı yerine koymalıyım. Sana alelade bir öyküm daha var demiştim. O öykü ömrümün yalnızca bir yılı kalmış. Hasta... ...ve yaşlı bir adamın öyküsü. Ve bu adam... ...o bir yılı rezil olmadan... ...geçirmek istiyor. O adam benim, Joyce. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şimdi, Joyce... ...yıllardır sana babalık etmiş birini... ...istersen ihbar edebilirsin. Neden yaptınız bunu, Neden? Doktor Bolton inanın ne yapacağımı bilemiyorum Demek gerçekten çok az zamanı var Bir yıl bile değil Bana anlattıklarından sonra polise gitmeyi düşündüm Ama sonra size gelmeyi uygun gördüm Polise gidersen kalbi bu darbeye dayanamaz Peki ben ne yapayım Şantajda kullandığı delilleri ele geçirmelisin Kim bilir nerede saklıyor Evin her yanında alarm sistemi var Delilleri ele geçirmek çok zor Ama denerim O zaman işi oluruna bırak Şantaj yaptığı adamları buraya çağırdı. Sanırım hepsi de gözünü kırpmadan cinayet işleyebilirler. Odur buna fırsat vermez. Eğer kendine güvenmesiydi onları evine çağırmazdı. Ama dur aklıma güzel bir fikir geldi. Bir dostum var. Güvenebileceğim bir dost. Hem iyi bir doktordur hem de polis romanları yazarıdır. Doktor Frank King. Onunla konuşurum. Gelir bir süre sizde kalır. Güvenilir birinin yanında olması seni rahatlatır. Ne dersin ister misin? Çok teşekkür ederim doktor Baldin. <Gülüyor> Görüşmek istiyorum. Benim. Hoş geldiniz. Buyurun. Oh, ben daha büyük birini bulacağımı sanıyordum. Size sekreterimi tanıtayım, Bayan Föder. Memnun oldum efendim. Ben de yavrum. Eşyalarınız? Arabada. Onları sonra aldırız. Şu taraftan buyurun. Teşekkür ederim. Oh, ne kadar da güzel bu. Adeta antik bir kapı. <gülüyor> Odur böyle şeylere bayılır ve eviyle övünür. Bir içki alır mıydınız? Daha çok erken. Ne yapalım izin çıkmadı. <gülüyor> Föder eski konusunda benim bekçimdir. <gülüyor> Öyleyse meyve suyu için. Ona itirazımız yok. Buyurun oturun rica ederim. Ee, e, bana biraz Bay Odur hakkında bilgi verebilir misiniz? Özellikle kişiliği hakkında. Doktor Bolton meselenin ana hatlarını anlattı. Anlattı ama... Ee, buyurun. <gülüyor> Teşekkür ederim yavrum. Teşekkür ederim. Yalnız anlattıklarım aramızda kalacak değil mi? Söz aramızda kalacak. ...sizin ve benim ve Bayan Föder'ın arasında. Otuz yıldır ondan hiçbir şey saklamadım. Evet Joyce, dostlar arasındasınız. Bunu unutmayın, rahat olun. Bu yakınlığınıza güvenerek sizden rica ediyorum. Onu göz altında bulundurun, koruyun. <gülüyor> bu benim uzmanlığımın dışında. Polisiye roman yazarısınız. Yıllardır bu işin içinde olduğunuza göre... E, ...suçluların, katillerin psikolojisi konusunda deneyleriniz olmuştur. Onların çalışma yöntemlerini bilirsiniz... Ayrıca Doktor Bolton bana iyi bir psikolog olduğunuzu söyledi. Buraya gelenleri izleyerek yapacakları kötülükleri sezebilirsiniz. O zaman da Odra yapılacak herhangi bir şeye engel olabiliriz. Engel olacağımız ilk şey şantaj. Demek bunu da biliyorsunuz. Evet ama belgeleri elde edebilirsek şantaj olayı ortadan kalkar. O zaman da paramı harcadığı için yasalar suçlayacak onu. Joyce o işi yoluna koymak daha kolay. Biz en önemlisinden başlamalıyız. Burada olduğunuz için çok seviniyorum. ...kendimi güçlü hissetmeye başladım... ...elbette yavrum... ...sizi hiç yalnız bırakmayacağız... ...oo... Oh, oh, ...konuklarımız var... ...odur... ...doktor Frank King... ...doktorun sekreteri Bayan Föder... ...tanıştığımıza memnun oldum... ...Bolton telefon etti... ...geleceğinizi söyledi... ...ama bana kalırsa... ...Bolton fazla telaşlanıyor... ...sürekli doktor kontrolü... ...görecek kadar kötü değil mi? <gülüyor> ...Bolton polisiye romanlar yazdığınızı da söyledi... ...gerçek mi? <gülüyor> ...evet... Boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum. Romanlarınızdan bazılarını okudum. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Yarın akşam bazı konuklarım gelecek. Bir hafta kadar kalacaklar. Hepsi de ilginç tipler. Sanırım yeni bir roman konusu çıkar size. İşte buna çok sevindim. <gülüyor> ee, Bayan Föder burada sıkı çalışacağız sanırım. <gülüyor> Çalışırız. Daktilo makinemizi de getirdik nasıl olsa. Eşyalarınız arabadaydı değil mi? Ben onları hemen aldırayım. Ee, bir oda daha hazırlamalarını söyle Joyce. Peki oda. ...ama ünlü bir film oyuncusuyla... ...ilk kez karşılaşıyorum. Şey, biraz oturabilir miyim? Tabii, buyurun. Gazetelerde yeni bir filme... ...başladığınızı okudum. Doğru. Ama şimdi... Daha doğrusu yeni bir filme başlamıştım ama... ...birdenbire önemli bir işim çıktı. Kısacası bir dostumu görmem gerekti. Merakınızı giderebildim mi? Acaba... ...acaba bir imza rica edebilir miyim? Tabii. Hayır... İmzalı resim istemem. Duyduğuma göre o imzaları sekreteriniz atıyormuş. Ben kendi elinizle atmanızı istiyorum. E, şuraya defterimi. Çok akıllısınız. İşte istediğiniz gibi oldu mu? Hı -hı. Ünlü bir yıldız olmak için çok zorluk çektiniz mi? Şey ben de ünlü bir yıldız olmak istiyorum da. Size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bir şey olmak istiyorsanız... ...ünlü değil iyi bir oyuncu olmaya bakın. Yaşamda ün önemli değil... ...iyi güzel bir şey yapmak önemli. Daha çok gençsiniz... ...bir sabun köpüğü olmamaya bakın. Önce iyi bir eğitim gerekli size. Bakın sinema, tiyatro okulları var... ...oralara gidebilirsiniz. O zaman sağlam bir mesleğiniz olur... ...daha sağlam adımlarla yürürsünüz. Yoksa sizin gibi ün, para peşinde koşan... ...küçük kızları bekleyen son nedir? Bilir misiniz? Pavyon köşeleri ya da daha kötüsü Bunu ezberlemiş gibi söylüyorsunuz Belki de çok söylenmiş bir cümle ama gerçektir Ayrıca benim ve benim gibilerin yaşamının Pek o kadar çekici olduğunu da sanma Çeşitli kişileri canlandıra canlandıra Bazen kendimizden uzaklaşırız Ama gazetelerde Çoğu kez yazılan mutlu bir haberi okursun değil mi? Sana çıldıranlardan intihar edenlerden Ömrünün son günlerini bakım evlerinde geçirenlerden Hiç söz edilmedi Öyle değil mi? Bilmem Bu sonlardan ancak çok iyi ve çok akıllı bir sanatçı olursan kurtarırsın kendini Anlıyorum Bak ben kimseyle konuşmam bunları Konuşamam Ama sen öyle küçük ve korunmasızsın ki Bayanlar baylar, Restoran açılmıştır Yemek servisi başlamıştır Bayanlar baylar. Sizi daha fazla restoran... rahatsız etmeyeyim Sanırım restorana gideceksiniz İzninizle Bay Güle güle küçük Başarılar Burası boş mu efendim? Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Yemek verin Yanında içecek bir şey ister misiniz? Küçük bir şarap. Kırmızı portolar mı? Var efendim. Siz? İçki istemem. Peki efendim. Afiyet olsun. Sizi tanıyorum tabii. Fakat içki içtiğinizi tanıyorum. Bu izlenimi nereden edindiniz? Ee, bayan... Lucille. Evet, Bayan Lucille. Filmlerimden mi? <gülüyor> Filmlerinizde tipik bir kadın düşmanısınız. Onları saçma buluyorsunuz anlaşılan Oysa daha yararlı bir iş yapabilirsiniz. Aktörlük sizce yararsız bir uğraş mı? Oh, On demek istemedim tam tersine. Demek istediğim şu yeteneğinizi Daha yararlı biçimde kullanabilirsiniz. Filmlerinizin ayağa yere basmalı. Şatolarda yaşamaktan vazgeçin artık. Açık sözlülüğünüzü beğendim. Şarabınızı efendim. Teşekkür ederim. Siz de biraz almaz mısınız? Peki. Güzel ee, Güzel. Ama eski değil Yeterince dinlenmemiş Şarap uzmanı mısınız? Yok canım Babamdan kalma bir antikacı dükkanım var <gülüyor> Önce sinema eleştirmeni sanmıştım sizi Sonra şarap uzmanı Oysa hiç ummadığım bir mesleğiniz var Ziyan yok Ben de sizin kişiliğinizde yanıldım Yolculuğunuz nereye? Bir dostumu görmeye gidiyorum Dostum demek doğru olur mu bilmem Adı odur Odur mu? Hı -hı. Çok garip Ben de onu görmeye gidiyorum İyi uyudum sanırım Amzuna yaslanınca içim geçmiş O kadar yorgundun ki Şimdi kendini nasıl hissediyorsun? Daha iyice Bir bardak çay olsa Restorana gidelim bir şeyler de yeriz belki Koridorlar çok kalabalık hem boşuna masraf etmeyelim. Tren istasyonunda durunca sandviçle içecek bir şeyler alırım. Bütün boşuna yaptığımız masrafları düşünüyorum da. Elimizden başka bir şey gelmiyor ki. Ah, i̇çim öyle sıkılıyor ki. Sence daha mı kötü olacak dersin? Odur bizi boşuna çağırmaz. Eminim istediği parayı artıracak. Ama artık bir kuruş bile fazla veremem. Bıçak kemiğe dayandı. Odur'a bizi ele vermekle artık bir şey kazanamayacağını anlatmamız gerek. On yıldır bizden dünyanın parasını çekti. Eskisi kadar zengin olmadığımızı söylersek ona belki... Hiç sanmıyorum. Ne olur çok ama çok üzülüyorum. Bu konuyu kapatalım. Peki George. Deminden beri sizi nereden tanıyorum diye düşünüyorum. <gülüyor> Trene binmeden önce birkaç kez karşılaştık. İkimiz de arabadaydık. Kırmızı ışıklar yandıkça bana ters ters bakıyor. Sonra da arabanızdan fırlıyordunuz. <gülüyor> tamam, tamam. Siz de boyuna beni geçmeye çalışıyor. Durmadan solluyordunuz. Sizi geçmeye çalışmak <gülüyor> yok canım. Ben sadece treni kaçırmak istemiyorum. Kazaya neden olacaktınız? O yüzden çok bozuldunuz bana. Kim olsa öfkelenir. Neyse boş ver. <gülüyor> Hepsi geçti artık. Sigara İçmiyorum, Teşekkür ederim. İş yolculuğu? Yok, hayır. Şey Bir dostumu görmeye gidiyorum Hı, Ne rastlantı Ben de bir dostumu görmeye gidiyorum Pek, pek dostum da sayılmaz ya <gülüyor> Ne garip Benim de pek dostum sayılmaz Hatta düşmanım diyebilirim Odur için Ne? Odur mu? Siz Odur'a mı gidiyorsunuz? Anlaşıldı Yollarımız bir Sizleri buraya çağrışımın nedenini çok merak ediyorsunuz eminim. Biraz uzun konuşacağım. Konuşmalarım sizleri sıkabilir ama yine de dikkatle dinleyin. Savaş sonrası kalbimde bir rahatsızlık başladı. Doktorlara göre bu hastalığın nedeni savaşta aldığım yaralardı. Çalışmamam, dinlenmem gerekiyordu. Oysa elimde pek az param kalmıştı. Joyce'un parasına dokunmak istemiyordum Ne yapmam gerektiğini düşünürken Savaş sırasında tanıdığım biri Eğer param varsa bana bazı belgeler verebileceğini söyledi Kendisi yurt dışına gitmek Ve elindeki belgeleri satmak niyetindeydi Yapıcıymış aklıma yatmıştı Bütün paramı hatta Joyce'un parasında Bu işe yatırıp belgeleri aldım Sonra da sizleri aradım İşte böyle bir başlangıçta on yıldır tanışmamıza neden oldu. Siz aşağılık bir adamsınız. Çok doğru. Bir de kalp masalı. Doğrusu çok komik. Şimdi bizden istediğiniz şey nedir? Asıl onu bilmek istiyoruz. Eğer ödediğimiz parayı artıracaksanız benim artık fazladan verilecek bir kuruşum bile yok. İflas halindeyim. George ne olur öfkelenme sevgilim. Bay Eko taklı. Bizden ne istiyorsunuz bunu açıklayın lütfen. Joyce'un parasını toplamak. Bu kadar fazla artık. Beşe bölersek fazla sayılmaz. Sekiz kişiyiz. Doktor Franklin'e sekreteri bu işin içinde değil. Üstelik bana karşı bir tutum içindeler. Peki anlayamadım. Onlar yalnızca gözlemci. Adır, siz yalancının birisiniz. Dünyadaki bütün polislere haber verseniz bile benden bir kuruş alamazsınız. Blöf yapmayın, Grafton. Siz yalan söylemeyin. Boşuna bir çaba içindesiniz. İnanın ki bu son olacak. Son ha? Şunu bilin ki bir dolandırıcıya güvenemeyiz. Güvenmek zorundasınız. İsterseniz doktor aracılık etsin. Benden böyle bir şeyi nasıl istersiniz? Odur'un kalbinden rahatsız olduğu doğru mu? Evet doğru. Bir dakika beni dinler misiniz? Karışmayayım diyordum ama şunu söylemek istiyorum ki... ...paralarınızı son kuruşuna kadar geri alacaksınız. Reşit olunca elime geçecek bütün parayı sizlere vereceğim. İnanmıyorum. Bayan Joyce, şey bu parayı neden geri veriyorsunuz? Çünkü o para şantajla kazanılmış oluyor. Joyce, Joyce delirdin mi sen? Neler söylüyorsun? Yapamazsın. Anlıyor musun? Yapamazsın. Oğl, ah. oğl neyim var? İşte bir numara daha. Joyce, ne yapacağım? Çok. Peki. Getirdim. Aç ağzını oğl. Gütme sakın. Dilin altına koy. Yavaş yavaş orayacak. Burada bir komedi oynanlar. Hepimizi aptal yerine koyuyorlar. Yok yok komedi değil. Gerçekten hasta. Hafif bir kriz atlatıyor. George'un böyle davranacağını sanmıyordu. Bana baksanıza siz. Sizin bu işteki çıkarınız nedir doktor? Hiçbir çıkarım yok. Aslında bütün bu olup bitenler beni hiç ilgilendirmiyor. Buraya, burada dönecek işlere engel olmaya gelmiştim... ...ama kimsenin beni dinlediği ve dinleyeceği yok. Yalnız şunu bilin ki... Odur'un dresi ölüsünden daha yararlı olur. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ne demek istiyorsunuz? Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Hadi yardım edin de Odur'u sarsmadan koltuğa yatıralım. Toparlanıncaya kadar burada kalsın sonra odasına çıkabilir. Peki doktor. Yardım edelim. Hey ne oluyor? Ah, affedersiniz... Herkes yattı diye elektriği söndürmek istemiştim. Sizi görmedim Bay Kuentay. Siz miydiniz Bayan Joyce? Ne rastlantı. Ben de tam sizi düşünüyordum. Eğer uykunuz yoksa beş on dakika oturalım. ha? Ne dersiniz? Peki. Sigara? Kullanmıyorum. Niye? Sakın alışmayın olmaz mı? Bay Oder nasıl? Daha iyi. Odasında. Sizin neniniz var? Hasta mısınız? Ayağım biraz ağrıyor de. Bir filmin anısı... Küçük bir kaza. Tehlikeli sahnelerde dublör kullanmadığım için başıma geldi bu iş. Sinirlenince hep ağrır. Ama ilaç aldım birazdan geçer. Siz hiç film çevirmeyi düşünmediniz mi? Hayır, aklımın ucundan bile geçmedi. Yazık. Oysa hem fotojenik hem de birçok film yıldızından daha güzelsiniz. Ayrıca mükemmel de rol yapıyorsunuz. Anlayamadım. Bugün paralarımızı son kuruşuna kadar geri vereceğinizi söylerken o kadar iyiydiniz ki... Ben bile bütün deneylerime karşın... ...bir ara içten konuştuğunuzu sandım. Bay Quentin, bana hakaret ediyorsunuz. Oder'la ortak çalışıyorsunuz, değil mi? Hayır. Buna inanmak isterdim. Çünkü sizi tanıdığımdan beri içimde... <gülüyor> Neyse, gevezeyle hiç gerek yok. Bay Quentin, bu işe nasıl karıştınız? Bilmiyor musunuz? Hayır, yemin ederim. Neredeyse size inanacağım. Üstelik inanmak istiyorum da. Joyce... Joyce sizden çok hoşlanıyorum Bay Quentine hadi anlatın Peki Olay savaştan önce oldu O zamanlar 24 yaşındaydım Bir arkadaşım vardı Jim Garner Çok severdim onu Evliydi Karısı Cherry'yi de çok seviyordu Bir gece onlara uğradım Cherry telefonla konuşuyordu Birden onun Jim'i aldattığını fark ettim. O gece sevgilisiyle kaçacaktı. Ses çıkarmadan oradan ayrıldım. Duyduklarım beni müthiş şaşırtmıştı. O gece arkadaşımız Adley'in evine gittim. Cherry oradaydı. Ona evine dönmesini söyledim. Adley işe karışınca kavga ettik. Merdivenlerden yuvarlandı ve... ...öldü. Neye uğradığımı şaşırdım. Birden her şeyin bittiğini sandım. Cherry'e eve dönmesini ve kimseye bir şey söylememesini tembih ettim. Sonra deliler gibi kaçtım oradan. Bir ay kadar sonra... ...Oder beni buldu. Elinde Cherry'nin imzaladığı bir kağıt vardı. Oder onun susması için çok para harcadığını söylüyor... ...ve bu parayı benden rica ediyordu. Sevgilisini öldürdüğüm için... ...Chery benden böyle intikam almıştı. İşte... On yıldır Odder'ı beslememin nedeni bu. Bu bir kaza ama bilerek yapmadınız ki. Hı, kim inanır? Doğrusu çok üzüldüm. Joyce, size inanmak istiyorum. Bir gün beni anlayacaksınız Bay Quentin. Burada ne arıyorsunuz. Uyandırmaya geliyordum Frank Ne var ne oldu Biri evin içinde dolaşıyor Şimdi aşağı indi Kim? Bilmiyorum tuvalete kalkmıştım Koridorda yavaşça yürüdüğünü duydum Eminsiniz değil mi Fredo Evet gelin evet. benimle oh. Garip bir koku var burada Evet Duydum gaz kokusu bu Galiba biri evi yakmaya çalışıyor Çabuk acele edelim biraz. Duman. Dumandan bol boğulacağız. Pecereleri açın. Su getirin çabuk. Enisi iyisi haber vermiş. Şuraya bakın Bayan Föder. Şu bez parçalarına bakın. Hepsi gaza bulanmış. Yangın çıkaracak güçte değiller ama bol bol duman yaparlar. <gülüyor> Eski bir numaradır bu. Sanırım biri... odunu korkutmak istiyor. Ama bence bu bir cinayet. <gülüyor> o bir kalp hastası. Her an ölebilir. Haklısın Fada. Suçluyu arayacağız değil mi? Suçlu mu? <gülüyor> Acaba kim suçlu? İnsanların da bir dayanma sınırı vardır. Belki de burada hepimiz suçluyuz. Biz bir de. Çünkü şantaj yapan birini... ...korumaya çalışıyoruz. Yok hayır. Şantaj yapan birinin... ...hayatını korumaya çalışıyoruz. Yani bir insanın... <gülüyor> ...Frank... Yine de hepsiyle bir kez konuşun Bu işi kimin yaptığını ortaya çıkarmaya çalışın Çünkü çok daha kötü şeyler olacağından korkuyorum <gülüyor> Peki dedilerinizi yapacağım Beni böyle bir olayla suçlayamazsınız Benden de kuşkulanamazsınız Odur'un korkutularak ölmesi demek... ...elindeki delillerin polisin eline geçmesi demektir. Lucy çok haklı. Mantıklı ve aklı çalışan bir insan... ...böyle bir işe asla girişmez. Söylesenize bana bu, bu akılsızlığı... ...hanginiz yaptı? Geriye bir siz kaldınız George. Bir siz. Yangın çıkarıp Odur'u siz öldürmek istediniz. Eğer Doktor Frank... ...tam zamanında işe el koymasaydı da... ...Odur duman kokuları içinde uyansaydı... ...emelinize ulaşacaktınız. Ben kendimden eminim. Arkadaşlar da yapmadıklarını söylüyorlar Evet George itiraf edin artık İçinizden birinin işlediği suçu kocama yükleyemezsiniz George bir şey söyle rica ederim bir şey söyle İçinizden biri yalan söylüyor ama Kim? Hanginiz? Biz hepimiz suçsuz olduğumuzu bildirdik Ama sen kaçamak yola sapıyorsun Yeter yeter kesin artık bu tartışmayı Şunu iyi bilin ki Odren'in ölümü Hiçbirinize yarar sağlamaz Çok haklısınız Neyse, bu tartışma sıktı beni. Biraz bahçeye çıkıp hava alacağım İzninizle Ben de geliyorum, Bergreftten. Doğrusunu isterseniz benim de biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Eğer isterseniz bu tartışmayı gecede dev sürdürebiliriz. Ee, düşününce belki Bay George söyleyecek bir şeyler bulur bize. İzninizle. Şu işe bakın. Hepsi beni suçluyor. Belki siz bile, Doktor Frank. Peşin karar vermek prensibim değildir. ...ama ne de olsa hepiniz biraz suçlu sayılırsınız. Biz şantajcıya para ödediğimiz için mi? Evet. Bakın doktor Frank, size anlatmamız gerek. Yani ona neden para ödediğimizi. O zaman bu konuda ne kadar temiz olduğumuzu anlayacaksınız. Evet, sizi dinliyorum. Hadi George, sen anlat. Peki. Özür dilerim, Bayan Joyce nerede acaba? Bilemeyeceğim. Bir çıkıp bakayım, izninizle. Evet, Bay George. Ee, dış işlerinde çalışıyordum. Washington'daki İngiliz konsolosluğunda. Orada genç bir kadınla tanıştım. İki ay içinde evlendik. Ama iki ay sonra da ayrılmaya karar verdik. Bir gün eve döndüğümde karımı bulamadım. Kaçmıştı. Birkaç gün sonra bir mektup gönderip boşanma davası açtığını bildirdi. Benden boşanma işi için bir vekaletname yollamamı istiyordu. Hemen yolladım. İki hafta sonra da Londra'ya atandım. Beş yıl hiç haber çıkmadı ondan... Sonra Hattie ile tanıştık, evlendik. Aradan bir süre geçince de... Jacqueline çık'a geldi. Vekaletnameyi kullanmamış. O zaman az para kazanan bir memurdun. Ama şimdi duyduğuma göre epey yükselmişsin. Bu iki evlilik seni işinden edebilir dedi bize. Ve tam 25 bin sterlin istedi. Eğer vermezsek de her şeyi açıklayacağını söyleyerek tehdit etti. İşte böyle Doktor Frank. Ona bütün birikmiş paramızı verdik. Çünkü dış işleri... Aile ilişkileri konusunda titizdir İyi bir yerim vardı ve kaybetmek istemiyordum Yirmi beş bini verdikten sonra derin bir soluk aldık Doktor Frank Kurtulduğumuzu sandık Ne yazık ki bir süre sonra elinde kocaman Jacqueline'le evli olduğunu belgeleyen cüzdan olduğu halde Bay Oder geldi Beş şantaj yaptı bize Yıllarca istediği parayı ödedim Ama artık beş kuruşum kalmadı Meslekten atılırsam atılayım hiçbir şeye aldırdığım yok Ama şunu bilin ki başıma ne gelirse gelsin... ...yangın çıkarıp birini korkutarak öldürecek yapıda bir insan değilim. Size inanmak isterdim. Bu kadar iştenlikle konuştuğumuz halde inanmıyor musunuz? Demek böyle Doktor Frank... Yangını çıkaran aptal dumanı görünce paniğe kapılacağımı Belgeleri sakladığım yerden çıkarıp kaçacağımı sandı ha? <gülüyor> Bakın Bay Odur Bu işin şakası yok Dumanlar arasında uykunuzdan uyansaydınız Paniğe kapılırdınız Bu da sağlığınız için hiç iyi olmazdı Lütfen bu saçmalıklardan vazgeçin Hiç olmazsa Joyce'u düşünün Kızcağız inanın çok üzülüyor bay Odur, bay, Odur, bay Odur Ne var Den Salondaki vitrinden çok değerli parçalar çalınmış Bay Odur Nasıl olur Sizin alarm sistemi niçin çalışmadı? Eğer dışarıdan biri girseydi çalardı doktor Frank. Öyleyse hırsız bu evin içinde. Doğrusu peki iyi anlayamadım. Değişik bir alarm sistemi var bu evin. Biri dışarı çıkarsa çalmıyor da içeri girerse çalıyor. Ben öyle ayarladım. Neyse gelin de şu eksiklere bir göz atalım. Evet kaybolan eşyanın değeri aşağı yukarı 25 bin sterlindir. Beyler. Bu hesaba göre bana ödemek zorunda bulunduğunuz paraya beşer bin sterlin daha ekliyorum. Düşünceleriniz saçma sapan olmaya başladı. Elinizde delil yok. Acısını bizden çıkaramazsınız. Elimde delil olmadığını kabul ediyorum. Ama yaramaz öğrenciyi bulamayınca bütün sınıfı cezalandırıyorum. Bunu yapamazsınız. Daha mantıklı davranabilirsiniz. Çok çok büyük bir saçmalık bu. Bence en mantıklı yol Eğer bu parayı vermek istemiyorsanız... ...iki gün içinde çalınan eşyalarımı... ...yerine koyarsınız. Bay Oder, sizinle yalnız konuşmak istiyorum. Tabii, tabii konuşabiliriz. Buyurun kütüphaneye geçelim. Bana kalırsa eşyaları kendi sakladı. Bizden daha fazla para koparmak için. Bahaneyi görüyor musunuz? Bayan Joyce'un parasını yerine koymak istiyor Güya. Satsın bu değerli eşyalarını... ...koysun paraya yerine. Niye hala bizim sırtımızdan geçinmeye çalışıyor? Başka şeyden anlamazsın? Bırak beni. Defter vereceksin. Anlıyor musunuz? Dışarıda bir şeyler edeyim. oluyor. Koşun. Koşun çabuk. Durun. Durun. Durun. durun. Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Bayıkıt. Durun. durun. Bırakın, bırakın, beni. Bırakın, bırakın beni. Bırakın beni. Ay. Bay olturu bırakın. Bırakın sonu gelmiyor. Doktoru çağıralım. Doktoru. Doktor Frank. Doktor Frank neredesiniz? Buradayım. Buradayım. Ne oluyor? Çabuk Doktor Frank. Fenalık geçiriyor. Gelin. Nerede? Gemin. Orada yerde yatıyor. Açılın, lütfen açılın. Öldü mü? Hayır, hayır ufak bir kriz. Hapları önce binde olacak hemen verelim. Eğer ölürse bütün suç bende. Kendime hakim olamadım. O zaman kimse sizi bağışlamaz. Bakın doktor, on yıldır para çekti benden. Nedeni de ne biliyor musunuz? Bir defter var elinde. Maliyenin görmesini istemediğim bir defter. Aha, vergi kaçakçılığı yani. Kendine geliyor. <gülüyor> Oh, Doctor Frank, hoe gaat het? Joyce, moet je de kandidaat gaan, dan is het een goede jormu. Hoi, Frank met een slechte kastelier, de kris. Hij heeft een in de dat is de kris. Hij in ben şimdi gider görürüm onu. Alo. Londra'dan Bay Oder için bir telgraf var. Kendisi rahatsız. Ben kızıyım. Bana okuyabilirsiniz. Bir kaleminiz var mı doktor? Ha, tabii buyurun. Teşekkür ederim. Evet sizi dinliyorum. Alıcı Lewis Oder. Gönderen Dixon. Skaradele Caddesi No 303. Arabanın tekerliği kırıldı. İmza Dixon. Bu kadar efendim. Teşekkür ederim. Doğrusu çok garip bir telgraf Arabanın tekerleği kırılmış Ne demek bu Doktor Frank Belki Bay Oder için bir anlamı vardır Ben şimdi onu görmeye gidiyorum İsterseniz götüreyim Peki buyurun oh, Bay Grafton ne yapıyorsun? burada <gülüyor> e, Şimdi kalktım Bay Oder nasıl acaba Sanırım iyi Şimdi gidip kendisini göreceğim Hiç gerek yok ah, Niçin kalktınız size kalkmamanızı söylemiştim Sıkıldım Sonra kendimi de iyi hissediyorum. Gelin, şu koltuğa oturun bayılır. Lütfen. Pek, pek. Sana bir haber var Londra'dan. Ya, neymiş? Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Sabahları bahçeye çıkmayı öyle severim ki. Bahçeye mi? Delikli mi? Ah, <gülüyor> unutmuşum. Neyse, fark etmez. Şimdilik hoşça kalın. Çok iyi bir telgraf bu Eğer doğruysa Kurtuldum sayılır O'dur aşağıdayken odasına bir göz atmalı Ama ya alarm çalarsa İyi Alarm kurmayı unutmuş Burada yok Burada da yok Nereye saklamış olabilir şu belgeleri... ...hepsini bir bulsam... ...bir bulsam yapacağımı bilirim ben. Gelen var. Buraya girecek. Bayan Rus. Ne arıyorsunuz burada? Ya siz ne arıyorsunuz? Şey belgeler. Yürüyün çabuk gidelim buradan neredeyse gelirler. Ben içeri girdiğimde alarm çalmadı. Ama şimdi niye çaldı? Bunu çözmeliyim. Yemekten önce bir içki alır mısınız Doktor Frank? Evet lütfen Joyce. Nasıl olsa Bayan Föder burada yok. Ufak bir kaçamak yapabilirim. Ee, Bay Oder yemeğe inecek mi? Hayır Bayan Nettie. Bugün alarm olayı onu biraz üzdü. Bir uyku ilacı verdim şimdi uyuyor. Dinlenmeye ihtiyacı var. Buyurun içkinizi. Ay, George ederim. bana da bir içki lütfen. Tabii. Doğrusu konuklarınızı ağırlamayı iyi biliyorsunuz Bayan George. Size yardım edebilir miyim? Fazla yorulmanızı istemiyorum. Tabii Bay Quentin. Oo Bay Ekta bakın. Bu gece yemeğe pek şık iniyor. Doğru. Çok şıksınız Bay Eygut. Teşekkür ederim Bayan Lusil. Ne içersiniz Bay Eygut? Sadece bir bardak soda. Oh, soda mı? İsterseniz bir bardak süt getirelim size Bay Eygut. Bu gece niçin içki içmiyorsunuz anlayamıyorum. Çünkü kendimi iyi hissetmiyorum. Bu şıklığınızla kendinizi iyi hissetmemenizi bağdaştıramadım doğrusu. Belki de önemli bir nedeni vardır. Bazen insan küpteki çatlağı örtmek için üzerine bir sır geçirir. Ne demek istediğinizi anlayamadım. İşiniz gücünüz beni suçlamak. Yoksa kendi suçunuzu mu örtmek istiyorsunuz? Cevap versenize. Lütfen bu konuyu kapatalım. Bir dakika Bayan Joyce. Ne demek istediklerini açıklamalılar. Ve şunu iyi bilmeliler ki... ...işlerinde şantaj yoluyla para ödeyen... ...en masum insan benim. Aman canım sonuç önemli. Sonuç olarak hepimiz Bay Odra para ödüyoruz. Bay Ikıt şunu bilin ki... ...sizden de masumum ben. Düşünün bir kere... ...eski eserlere merakım vardır... Elime geçtikçe toplarım Eğer dostlarım onları benden satın alıyorlarsa Bu suç mudur rica ederim Yani yaptığınız iş eski eser kaçakçılığı ah, Bay Kuenthan Ben sadece dostlarıma Ama yüksek para karşılığında öyle değil mi Ya Şimdi ben suçlanıyorum ha? Siz Bay Aykut'tan sonra geliyorsunuz Beni suçlayamazsınız Dinleyin Yıllarca önce bir şirkette muhasebeci olarak çalışıyordum Çok gençtim Bin bir güçlükle iş bulmuştum Patronum ikide bir de işten atacağını söyleyerek korkuturdu beni. Düzenletmek istediği sahte faturalara karşı gelmemem için. Çaresiz boyun eğdim ve böylece vergi kaçakçılığına karıştım. Yıllar sonra tanınmış bir iş adamı olduğumda Bay çık'a geldi. Yaptıklarımı bir bir sayıp ne kadar para ödeyeceğimi sordu. Hesapların tutulduğu defter de elindeydi. İsteseydiniz bu işe karışmazdınız. Kendinize başka bir iş bulurdunuz. <Gülüyor> Alarm! Bir bay O'Dur'un odasına girdi. Kim? Hepimiz buradayız doktor. Ha, bayan O'Dur yok. Bayan O'Dur yok. Hemen yukarı gidelim. <Gülüyor> doktor Frank. Doktor Frank etişin. <Gülüyor> bay O'Dur. Bay O'Dur öldürülmüş. Bıçak tam kalbine saplanmış. <Gülüyor> Polis birazdan burada olur Doktor Frank bu ölümün bizi nereye götüreceğini biliyorsunuz Ben diyorum ki polis gelmeden önce belgeleri arasak Doktor on yıldır para ödüyoruz ona Şimdi bizim olan şeyleri almak hakkımız Hayır polis gelmeden hiçbir şeye dokunamaz Birisi bu işe son vermek istediyse bizim suçumuz ne? Doğru hepimiz salondaydık Demek ki bizler suçsuzuz Yanılıyorsunuz Bay Quentin Salonda Bayan Föder yoktu Belki de katil odur Bayan Föder'i yıllardan beri tanırım yardımcımdır Sizlerin Bay Oder'i öldürmek için bir nedeniniz var, ama Bayan Föder'in hiçbir nedeni yok. Kim bilir? Polis gelince her şey açığa çıkacak nasıl olsa. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Oduya girdiğimizde hava şişmeli yastık havası boşalmış olarak hemen yanı başında yerde duruyor. O oh, dostum, bakıyorum dedektifliğe başladınız. Size garip gelmiyor mu bu? Hayır. Bence garip. Eğer Bay Oder böyle bir yastık kullanıyorsa niçin su baba açık? Niçin havası boşalmış ve niçin yanında duruyor? Bunu bayan Föder'e sorma. Ben, ben, ben bir şey bilmiyorum. Üzülmeyin Föder. Ben... Polis olayı aydınlatacak. Polis geliyor galiba. Evet, evet geldi. Lütfen kimse kımıldamasın yerinden kapıyı ben açarım. Tabii sinirli olurum. Bütün bu olanlardan sonra neşeli olmamı beklemiyorsunuz sanırım. Hayır, kimseyi durup dururken suçlayamazsınız. Zaten olay sırasında hepimiz salondaydık. Özel sorularınıza cevap vermek zorunda değilim. Bayan Joyce'a olan duygularım sadece beni ilgilendirir. Peki Bay Quentin, çıkabilirsiniz. Bu sorunuzu yanıtlayamam. Kimse yaşamımın hiçbir devresinde hata yapmadım diyemez. Hayır, söyleyeceğim bir şey yok. Katili bulmak sizin göreviniz. Peki Bay Grafton, çıkabilirsiniz. Onu öldürmeye falan kalkışmadım. On yıl para ödedikten sonra... ...bir yıl ömrü kalmış bir adamı ne diye öldüreyim? Yanlış adamı sorguya çekiyorsunuz Bay Müfettiş. Peki Bay Eakıt. Çıkabilirsiniz. Bana inanın Bay Müfettiş. Hayatımın hiçbir devresinde isteyerek suç işlemedim. Başıma gelen şantaj olayı ise... ...sadece duygusal bir nedenden doğdu. Benim gibi bir adam... ...cinayet işleyemez. Buna inanın. Peki Bay George. Çıkabilirsiniz. ...kocam dünyanın en iyi kalpli insanıdır Bay Müfettiş. Bizim bu işlerle hiçbir ilgimiz yok. Zaten söylemişimdir size... ...biz de salondaydık. Peki Bayan Heti, çıkabilirsiniz. Bana kalırsa Bay Müfettiş... ...suçlu Grafton'dır. Çünkü bir keresinde onu Bay Odren odasında yakaladım. Peki siz ne arıyordunuz orada? Şey Bay Müfettiş... ...belgeler için... ...onların benim için hayati bir önemi var... Eğer belgeleri bulsaydım buradan hemen uzaklaşacaktım. Aslında on yıldır ona şantaj yoluyla para ödemem son derece haksız bir durumdur. Birkaç küçük eski eseri dostlarıma vermek, şeyi yani armağan etmek suç mu sayılır rica ederim. Ama ben odaya adımımı atar atmaz alarm zilleri çalmaya başladı. Bence Bay Müfettiş, siz Bay Grafton'u sorguya çekin. Ben içeri girdiğimde odadaydı. Neden alarm zilleri o içerideyken çalmadı? Peki Bayan Vesil, Çıkabilirsiniz. Yemin ederim Yemin ederim Bay Müfettiş Benim bu işlerle hiçbir ilgim yok Bayan Földer'den kendim kadar eminim Bay Müfettiş Yıllardır yanımda çalışır çünkü Çok üzgün konuşamayacağım Beni bağışlayın. Alo komiserim Çok karışık bir durum Lütfen bir eksper gönderin Tahta kaplamalar kaldırılmış Bu evi yıkmaya mı karar verdiniz Döşemede duvarlarda o kadar çok tel var ki efendim Alarmın nasıl çalıştığını saptayabildiniz mi Böyle bir düzeni şimdiye kadar hiç görmemiştim Bu teftibatı bilmeyen kişi Alarm zilini kesemez Demek ki alarm sesini biri kesti Bu işi bilen biri Yani katil Alarm sesini ben durdurdum Bay Müfettiş Ama katil değilim oh, Doktor Frank odaya girdiğinizi duymadım Çok meşguldünüz Alarmı durdurmayı nereden biliyorsunuz? Bay Oudur anlatmıştı. Sık sık gelen kalp krizlerinden korkuyordu. Benim kendisine yardımcı olacağımı da çok iyi biliyordu. Bana güveniyordu. Bu konuyu daha sonra etraflıca konuşacağız. Bakın Bay Müfettiş, burada elektromanyetik bir alan yaratılmış. Demir ya da çelik bir eşya bu tellere yaklaşınca... ...transformatör aracılığıyla çok kuvvetli bir akım elde ediliyor... ...ve alarm zilleri çalmaya başlıyor. Her ayakkabıda demir çiviler vardır. Bir tek çivi bile bu duyarlı makineyi işletmeye yeter... Öyleyse bu odaya yanlayak biri... ...rahatlıkla girebilir... ...ama bu sistemin nasıl işlediğini bilmesi gerekir... Evet efendim... Doktor Frank... ...siz bunu da biliyordunuz değil mi? Hayır... Alarmın sadece hangi düğme kesileceğini biliyordum... Ee, aşağıdakileri yeniden sorguya çekmem gerek... Şimdi beni dinleyin beyler hanımlar... İlginç bir otopsi raporu geldi. Bay Oder'ın kalbinde iki bıçak darbesi var. Bundan da anlaşıldığına göre Bay Oder ikinci bıçak darbesinden sonra yere düşmüş. Ve bıçağın demir sapı yere değince de alarm zilleri çalmaya başlamış. Yani bir ayakkabı çivisi bile bu alarm zillerinin çalması için yeterli nedendir? Anlıyorum. Ee, şey Bay Müfettiş sizinle özel olarak konuşabilir miyim? Belki bir anlamı yok ama garip bir olay anımsat. Tabii tabii konuşabiliriz. Buyurun, yan odaya geçelim. Doktor Frank siz de gelin lütfen. Tabii. Evet, sizi dinliyorum. Doktor Frank siz de hatırlayacaksınız. Grafton genellikle terlikle dolaşıyor. Hatta bahçeye bile terlikle çıkıyor. Kimseyi suçlamak istemem ama bu terliklerin çivili mi yoksa çivisiz mi olduğuna bir bakın. Bayan Joyce Doğrusu iyi bir noktaya değindiniz. Ee, sonra bir şey daha var. O hava ile şişen yastığı da evde ilk kez görüyorum. Bunları söylediğiniz çok iyi oldu. Odayı bir kez daha gözden geçirmekte yarar var. Ama önce bir kez de siz bakın şu otopsi raporuna. Ha çok ilginç. Bıçak iki kez saplanmış ama ikincinin eğimi değişik. Bana kalırsa bu ikinci eğim... ...Bay Oder'ın ölümünden sonraki değişmeyi gösteriyor. Anlayamadım. Yani Joyce. Bay Oder öldürüldüğünde yatıyordu. Ama sonra ne olduysa oldu... ...yere düştü ve bıçak ikinci kez saplanırken eğimi değişti. Çok güzel. Evet. Evet. Çok güzel. Bu yastığın mağazanızda satıldığını tespit ettik. Evet. Çoğunlukla yüzme sporuna düşkün olanlar bizden böyle deniz yastıkları satın alırlar. Çünkü en iyisini biz satarız. Ama mevsim dönüyor. Artık deniz yastığı satın alanda yok. En son bu yakınlarda kime sattığınızı anımsayabilir misiniz? Ah, çok zor. E, satış formlarına bir bakayım. Ah Evet anımsadım. Çok yakışıklı bir erkekti. Öylesi bizim buralarda az bulunur Aktör filan sandım da imza istedim Ama değilmiş yolcuymuş <gülüyor> Deniz yastığında kızı için alıyormuş Peki Şu resme bakar mısınız Bu mu Oo, Doğrusu bu da çok yakışıklı Ama hayır değil ee, Bir de şuna bakın Aa, Evet ta kendisi Evet Bay Grafton Sizi dinliyorum Anlatacak bir şeyim yok Boşuna inkarı yeltenmeyin Her şeyi biliyorum Öyle mi? Öyleyse siz anlatın ben dinleyeyim Pekala Bay Oadir öldürüldüğünde siz de aşağıda salondaydınız Bu suçsuzluğunuzu kanıtlıyordu değil mi? Elbette Doğrusu çok zekice planlamışsınız Ama bu tür planlarda mutlaka açık noktalar bulunur Bayan Rusil sizin odada bulunduğunuz sırada Alarm zillerinin çalmadığını söylemişti Ayağınızda çivisiz bir terlik vardı değil mi Bay Grafton? Terliklerimin çivili mi çivisiz mi olduğunu bilemem. Son günlerde ayaklarım rahatsız, O yüzden terlik giyiyorum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Terliklerinizi kontrol ettirdik. Çivisizdi. <gülüyor> rastlantı demek ki. Ama bir rastlantı daha var. Kızınız var mı Bay Grafton? Hayır. Evli değilim. Ama mağazadaki kadın deniz yastığını kızınız için aldığını söyledi. Deniz yastığı mı? <gülüyor> Böyle bir şeyden haberim yok. Deniz yastığı falan almadım. Aldınız Bay Grafton. Mağazadaki satıcı kadın sizi tanıdı. Ağzımı arıyorsunuz, Beni suçlamak istiyorsunuz. Peki bir üçüncü rastlantıya ne dersiniz? Ee, onu da söyleyin. Kim bilir ne saçma sapan bir şeydir. <gülüyor> Doğru saçma. Bana da öyle geldi. Sizin canlı belgeniz öldü Bay Grafton. O da ne demek? Bay Oadar'a gönderilen telgrafı araştırdık. Arabanın tekerleği kırılmış deniyordu. Bu telgrafı göndereni bulduk. Sizin belgeniz bir tanıktı. Daha önce işlediğiniz bir başka cinayetin tanığı. Onun öldüğünü biliyordunuz değil mi Bay Graffton? Artık siz özgürdünüz. Ha bakın çok güzel söylediniz. Madem ki özgürüm ne diye Bay Odrö öldüreyim? Bir nedeni var tabii. On yıldır bir şantajın kurbanıydınız. Buraya gelen zavallıları yakından tanıdınız. Niçin Bay Order'ın yerine siz geçemeyecektiniz? Onun odasına girip belgeleri bulmak ve Bay Order'ı ortadan kaldırıp şantaja devam etmek istiyordunuz. Eğer böyle bir düşüncem varsa onun ölümünü bekleyebilirdim. Beklememenizin iki nedeni var. Biri Bayan Joyce size engel olurdu. İkincisi Bay Order parayı aldıktan sonra belgeleri yok edebilirdi. Ama bu güzel plan bir yerde aksadı. Bay Grafton artık kaçamak yol aramayın. Her şey aleyhinizde. Ve sizin katil olduğunuzu çok iyi biliyorum. O zaman... ...benim için... ...yapacak bir şey kalmadı. İtiraf ediyorsunuz. Evet. Peki, hava yastığını niçin kullandınız? Bakın sizi o ele verdi. Alarm zilleri çalmaya başladığı sırada... Salonda olmasaydım bu işi benim yaptığım hemen ortaya çıkardı. Önce ayağımda terliklerle odasına girdim. Kendisine bir ilaç verildiğini, onun uyuduğunu biliyordum. Tek bıçak darbesiyle işini gördüm. Bıçağı nereden buldunuz? Odasında kitap açacağı olarak kullandığı bıçaktı. Evet, sonra? Sonra, sonra bıçağı... ...yeniden yere düştüğünde sapı döşemeye gelecek şekilde ayarladım. Yastığı şişirip öyle bir yerleştirdim ki... ...açık olan sübaptan hava boşaldıkça... odur yere doğru kayacaktı. Hava tamamen boşalınca da yüzük oyun yere yuvarlanacaktı. Bu işi tamamlar tamamlamaz hemen salona indim. Bir süre sonra da alarm zilleri çalmaya başladı... Böylece de kendinize suçsuzluğunuzu kanıtlayacak altı tanık buldunuz. Ama görüyorsunuz ki kusursuz cinayet diye bir şey yoktur. Buyurun gidelim. Sizi tanıdığıma sevindim Bayan Joyce. Gerçi burada kaldığımız süre hepimiz için tatsızdı ama yine de... Hepsi bitti Bayan Hedy. Bizden para talep etmemenizi. Ne diyeceğimi bilemiyorum... Hoşçakalın Bayan Joyce Güle güle Bay George Bayan Hedy Mutlu olmanızı dilerim Bayan Joyce Teşekkür ederim Bay Akıt Allah'a ısmarladık Bayan Joyce Size ufacık bir armağan vermek istedim Ufacık eski bir eser Ama artık bu işlerde yokum. Allah'a ısmarladık Joyce Güle güle Bay Guentay Sizinle yıllar önce karşılaşmak isterdim O zaman söyleyecek çok şeyim olurdu Ama bugün Anlıyorum Sizi çok sevdim. Söyleyemedim ama çok sevdim. Böyle konuşmayın. Bilmenizi istiyorum. Allah Allah'a ısmarladık çoksun. Gelin Joyce. İçeri girelim. Üzgünüm Bayan Föder. Çok üzgünüm. Biliyorum yavrucuğum Joyce Bir geziye çıkmayı düşünüyorum Föderla birlikte Biz ikimiz geziye çıkınca çok eğleniriz Bizimle gelmek ister misin? Hepsini polis arabasına koyup götürdüler Şey Bay Quentin'e ne yaparlar dersiniz? Hepsi suçlarına göre cezalandırılacaklar tabii. Ama ona ne yaparlar? Onu unutmalısın Joyce Unutman gerek Sen güçlü ve akıllı bir kızsın. Bir gün başka birini, sana layık olan birini seveceksin. İnan bana Joyce. Hı? Bizimle geleceksin değil mi? Bayan Fodor da bende çok istiyoruz gelmeni. Evet, sizinle geleceğim. Bana yardım edin. Yazdığı, Erman Okay'ın radyoya uyguladığı Şantaj adlı oyunu dinlediniz.